Elhamdülillah, ve salatü ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan bir önceki dersimizde 49. ayet-i kerimeye kadar işlemiştik. Elinci ayet-i bir nebze olsun değinmiştik. Sâinz billâh ve kâle'l melik utûnî Melik o günkü Mısır sultanı. Müfessirler buna kimisi Kıtfir adını veriyor, kimisi Katafir diyor her ismi önemli değil. Bu hapishaneden çıkan kişilerden birisi tabi melik yani sultana oranın kralına haber verdikten sonra ve onun rüyasını naklettikten sonra o melik der ki bana onu getiririz. Bunun üzerine felem ma'a'a ah rasul. O kralın Mısır azizinin elçisi gelince Yusuf dedi ki: "Kalerci ila rabbike efendine, seyidine, sahibine dön, elhu ona sor." Ma bal nisve tıllati tıllati qatagna ediyorlana o ellerini kesmiş olan kadınların hali durumu nedir? Ona bunu bir sor. Bismillah. Şu mum nerede? Kızım. Yusuf aleyhisselam <gülüyor> der ki, "Fasalhu ma bal niswetl eti qattan aydiya Sen git o sultanına, padişahına sor. Ellerini kesen o kadınların hali durumu, yani şu andaki fikri düşünceleri nedir? İnne Rabbi bikihihina alim. <gülüyor> şüphesiz ki benim Rabbim onların hilelerini gerçekten çok bilicidir. Tabi e, burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden Buhari ve Tirmizi'ni naklettiği bir hadis e, söz konusu olmakta. Bu hadiste de diyor ki ben kardeşim Yusuf'un sabrına şaşıyorum. Ben olsaydım hemen kapıya hareketler kapıya Yani ona git sor gel demezdim hemen çıkardım yani madem beni çıkarmak istemişler fakat ilginç bir tarafı burada ayet-i kerimede Yusuf aleyhisselamın çıkarılması isteniyor Yusuf aleyhisselam da ona diyor ki git önce bir sor yani bir araştırma yapsın tekrar hiç şey ve şüphesi kalmasın ondan sonra gelsin beni çıkarsınlar ve Rabbim o kadınların gerçekten dilelerini, tuzaklarını çok iyi bilir elçi geldikten sonra o aziz soruyor kadınları topluyor ve kadınlara soruyor قَالَ مَا خَتْبُكُنَّ اِذْ رَعَوَتْتُنَّ يُوسِفَ عَنْ نَفْسِئِينَ Dedi ki, sizin isteğiniz, arzunuz ne idi ki? Yusuf'a rağmen, Yusuf'u çeşitli hileler ve tuzaklarla kandırmak isteyip kendinize doğru çekmek istemiştiniz. Daha önceki ayetlerde dikkat ederseniz, kadınların ellerini kestiklerin de <gülüyor> demiştik ki müfessirlerin bazıları demişler ki bu kadınlar şehvetten haiz düştüler. Yani ellerini kesme bazı müfessirler tarafından öyle açıklanmış. Ve demiştik ki Aziz'in bazıları diyor ki Aziz'in hanımı değil Aziz'in vezirinin hanımıymış. Zelih'a dedikleri kadın bu İbranice tabi kullanılan bir isim. Aziz'in değil Aziz'in baş yardımcısı veya veziri kimse onun hanımı deniliyormuş. Yani bu şekilde rivayetler var, allah Alem, Allah doğrusunu daha iyi bilir. Demiştik ki o kadınların da Yusuf Aleyhisselam'a karşı bir ilgileri uyanmıştı. Hani Yusuf Aleyhisselam'ı görünce dediler ki Allah Allah, yani haşa ki bu insan beşer olsun, bu ancak olsa olsa çok seçkin bir melektir. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء dediler ki haşa Allah da biliyor ki Allah için onu tenzih ederiz ki biz Yusuf'tan hiçbir kötülük bilmedik yani ondan en suin min suin ma alimna alayhi min su onun hakkında söylenen ve yapmış olduğundan ötürü söylenen her neyse, hiçbir kötülük biz bilmedik. Dikkat ederseniz burada bilmedik demelerinin nedeni nedir? Bizzat gözleriyle Yusuf Aleyhisselam'ı görmüş olmalarıdır. Yani hem görüyorlar, hem de şahit oluyorlar. Ki Yusuf kesinlikle onların ne Aziz'in hanımının veya vezirinin hanımına iltifat etti, ne de o kadınlara iltifat etti. Halbuki o kadınlar Mısır'ın o gün en seçkin hanımları çünkü nisa demiyor, nisva deniyor. Nisva denince seçkin olan kadınlar anlamındadır. Valetimratu l-azizi, Azizin hanımı dedikit. Kur'an Azizin hanımı diyor. Dolayısıyla yani o tür bir girmek gereksiz. El ana has hasal اَنَا رَعَوَدُّهُ عَنْ ve وَاِنَّهُ لَمِنَ السَّادِقِينَ Şimdi, hak gerçekten ortaya çıktı. Yani öyle ortaya çıktı ki, hiç buna itiraz edecek, bunda şek ve şüphe kalmayacak şekilde, net bir biçimde hak, güneş gibi ortaya çıktı. Niye ortaya çıktı? Çünkü kendisi de Yusuf hakkında bir iftira etmedi. Önce bir söz söyledi ama, daha sonraları onun doğru olduğunu o da farkındaydı, diğer kadınlar gibi. وَاِنَّهُ لَمِنَ صَادِف۪ينَ Gerçekten o sadık olanlardandır. Nasıl sadık olanlardan olmuş? Çünkü Aziz'in sarayına alınmış, onların mallarına, canlarına, ırzlarına hiçbir zarar vermemiş. Doğru olan bir insan, sadık olan bir kimse. Dolayısıyla Aziz'in hanımı bu şekilde Şehadet ediyor. <gülüyor> Yusuf Aleyhisselam'ın sadık bir kimse olduğu hakkında. "Zalike li'aleme enni lam akhune bil gaybi ve enna Allah la yahdi kayde'l haainin." Bunun için söylüyorum diyor. Bunu Yusuf kendisinin غıyabında kendisine hıyanet etmediğimi bilsin diye söylüyor. Müfessirlerin bazıları demişlerdi ki bu Yusuf Aleyhisselam'ın sözüdür. Halbuki bu Yusuf Aleyhisselam'ın sözü değildir. Çünkü 51. ayetten itibaren Aziz'in hanımı konuşuyor. Ona ait bir ifadedir. Dolayısıyla 53. ayet kelimesinde gelen ifade de onun devamı olduğu için Yusuf Aleyhisselam hakkında tefsir edilmesi uygun değildir. Burada, ve en لَا هَد۪ي كَيْدَ الْخَيْن۪ينَ Allah şüphesiz ki, hainlerin hile ve tuzaklarını ne çıkarmaz? Başa çıkarmaz. Yani... Kesinlikle Yusuf Aleyhisselam değildir. zila Yusuf Aleyhisselam ile 53. ayet de göreceğiz. Şimdi burada iki şey var. لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهِ لَهْد۪ي كَيْدَ الْخَيْن۪ينَ Gayb da birisine hıyanet etmemek. Yani mümin zaten bunu yapmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mümin bütün hasletlere yatkınlık kazanabilir. Ancak hıyanet ve yalanı yapmaz. يَتْبَعَ الْمُؤْمِنُ ala كُلِّ خَلَّةٍ illa hiyanete ve kezibe yahutta el ve mümin bütün hasletlere bulaşabilir. Bütün hareket ve davranışları yapabilir insandır yani. Ama mümin olan mümin yalan ve hiyaneti asla işlemez. Çünkü bu her ikisi imana aykırı şeylerdir. Dolayısıyla Allah azze ve celle hadisi kutsisinde de buyurur. Ben iki... Ortağın üçüncüsüyüm. Onlar birbirlerine hıyanet etmedikleri sürece birisi hıyanet etti mi o ikisinin arasından çekilirim diyor Allah Azze ve Celle. Onun için hıyanet gerçekten çok büyük bir günahtır. Kebayirdendir. Ve Allah Azze ve Celle de hain olan insanların bir hasletinden bahsediyor. Mesela Allah, hainlerin fiilini demiyor. Allah, hainlerin amelini demiyor. Çünkü hain, zahiren fiil yapamaz. Hain, zahiren amelini gösteremez. Ne yapacak? Gizleyecek, saklı, kaçak yapmaya çalışacak. Onun için Allah, onun o işlediği gizli, hafî amele keyit ismini veriyor. Niye? Firavun'un, Aziz'in hanımıyla e, bu hainler arasındaki, yani sıfatlar arasında bir benzerlik var. Yukarıda Aziz'in hanımı içinde Kate sıfatı geçti. Burada hainler içinde Kate sıfatı geçti. Dolayısıyla kadınların hile ve tuzaklarının o gün ne kadar gizli olduğu aşikar. Bugün de öyle. Dolayısıyla hainlerin de böyle hileleri açıkça değildir. Gizlidir, saklıdır ve ansızın kötülük yapacaklar kimselere kötülük ettikleri için ona keyif ismi verilmiştir. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَا su بِسُوا اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي اِنَّهُ اِنَّ رَبِّي غَفُورُ Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir peygamber diyecek ki ben nefsimi kesinlikle beri göstermem. Ki biz biliyoruz ki Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya atılışından itibaren Allah Azze ve Celle ona ne demişti? لَتُنَبِّ أَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا Bir gün gelecek ki, ey Yusuf, sen onların işledikleri bu şeye, bu şeyi onlara haber vereceksin. Onlar bir gün gelecekler ki, ansızın seni karşılarında bulacaklar ve sen diyeceksin ki, siz Yusuf'a ne yapmıştınız biliyor musunuz? Sen onlara haber vereceksin. Böyle vahiy alan bir insanın, müfessirlerin bir çoğunun dediği gibi saçmalıklara dolu olan açıklamalar var. Haşa, e, Zeliha yatağın üzerine uzanmış da, Yusuf Aleyhisselam da onun başına gitmiş de, efendim, e, şalvarını çıkarmış da, kendi şalvarını bilmiyorum ne de bilmiyorum ne. Gerçekten bu çok ahlaksızca ve edepsizce olan açıklamalardır ki maalesef tefsirlerin bir çoğunda Taberi de olsun, Kurtubi de olsun. Bunlar nakledilmekte dize mekşekte de olsun. Bunlar anlatılmakta. Böyle ki İsrailoğları alınsa bile bunların bizim kitaplarımızda yerinin olmaması gerekir ki bir peygambere fuhşa tevessülü Allah korusun yakıştırmak gibi bir şey olur. Bu bakımdan peygamberim ben nefsimi temize çıkaramam. Asla nefsimi temize çıkarmam. Nefsini temize çıkaramayan adamı Allah Azze ve Celle insanların önüne imam gönderiyor değil mi? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ bi اَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُونَ Biz onlardan emrimizle de, sabrettiklerinde onları emrimizle insanlara hidayete erdiren kimseler kıldık. Kendisini hidayete erdirmeyen kimse kalkar da diğer insanları hidayete nasıl erdirsin? Kendisi hidayet üzere olmayan kimse nasıl Allah'ın emanetini üstlenmiş olabilir? Dolayısıyla fısk, fujur ve dalalet sahibi olan, zayıf nefis sahibi olan insanlara İslami sorumluluklar yüklenmez. İslami görevler yüklenmez. Yüklediğiniz zaman ne olur? Müslümanların başına vebal ve bela olurlar. Çünkü nefis, insandaki nefis biliyorsun bütün şehvetlerin, haram isteklerin kaynağıdır. Hatta nefis helal olan şeyde insana belki süslü, ziynetli gösterir. Ama böylece onu belki harama, belki de israfa değil mi? Allah korusun belki de kebayirden birçok kebayire insanı sürükler. Nefis gerçekten kötülüğü emredicidir. Ancak Rabbimin merhamet ettiği, acıdığı kimseler veya acıdığı nefis hariç, o nefis kötülük işlemez. Şüphesiz ki Rabbim Rafur, çok mağfiret edici ve rahimdir, çok acıyıcıdır. Şimdi Allah Azze ve Celle Yusuf Aleyhisselam'a karşı Rafur ve rahim değil miydi ki? Günah işlediği zaman neden böyle bir söz söylemedi? Deniliyor ki müfessirler diyorlar Peygamberler içerisinde Birçok peygamber vardır. Hata etmişlerdir ve hatalarından ötürü töbeleri Kur'an'da sabit olmuştur. Kur'an'da tövbesi sabit olmayan ve töbesinden söz edilmeyen tek peygamber kimdir? Yusuf Aleyhisselam'dır. Resulullah da tövbe etmiştir. Ve stagfir li zenbika ve Günahına ve müminler için istiğfarda bulun diyor Allah. Allah. Nuh, Eyüp, Yunus Aleyhisselam değil mi? Allah'ın kendisine yüklediği görevden ne yaptı? İcinabetmeye kalktı ve Allah bu imtihan etti. Eyüp Aleyhisselam. Şimdi birçok peygamberin Adem Aleyhisselam tövbesi sabit. Şimdi böyle olunca Yusuf Aleyhisselam hakkında bu ayet inmiştir ve bu ayet Yusuf'un sözüdür demek kesinlikle ayetin siyah ve sivakiyle uyuşmadığı gibi Aynı zamanda bir peygamberin, bir nebinin de söyleyeceği söz değildir. Zira eğer nefsi kötü bir emreden bir kimse olsaydı, başta diyecekti ki, özür diliyorum, ben bu kötülüğü yaptım. Değil mi? Halbuki öyle bir şey değil. Adil olduğu, hak, haklı olduğu, masum olduğu tabiri caizse, o fahşa ve suğdan beri olduğu Allah tarafından kitabında apaçık beyan edildikten sonra Yusuf Aleyhisselam'ın sanki o suçu işlemiş gibi konuşmuş olması Kur'an'ın da kendi üslubuna aykırıdır, uygun değildir. Onun için allah Teala ne demişti? Biz ondan fahşayı ve kötülüğü uzaklaştırdık. Biz Yusuf'tan fahşayı ve kötülüğü uzaklaştırıyor şimdi Melik iki kez haber göndermiş oluyor tabi Melik kadınlara soruyor kadınlardan cevabını alıyor Sonra Aziz'in hanımı konuşuyor. Aziz'in hanımı konuştuktan sonra sıra tekrar Yusuf Aleyhisselam'a geliyor. Melik dedi ki bak aynı meclisin konuşması. Aynı meclislerde geçen konuşmalar. Ve kâlel meliku o Aziz dedi ki tûni bihi astahlishu linefsî Melik onu bana getirin onu kendi nefsim için, kendim için, yani sadece ben, hiç kimse müdahale etmeyecek artık. Benden başka Yusuf ile ilgili hiçbir kararı kimse vermeyecek. Sadece, ve sadece ben vereceğim. Getirin, onu kendi nefsim için istihlas edeyim, halis, seçkin bir insan kimse kılayım. فَلَمَّا <Sessizlik> كَلَّمَهُ Yusuf tabi çıkarılıyor, getiriliyor. Aziz Yusuf'la konuşunca ne konuştuklarını Allah bilir. Kale, inneke el-yevme ledeyna mekinun emin. Dedi ki sen gerçekten bugün bizim yanımızda kuşku ve korku içinde olmayan bir güvenli makamdasın. Sen öyle bir insansın, sana artık bundan sonra hiç kimse zarar vermeyecek ve sahip olduğun makamı da kimse senin elinden alamayacak. Çünkü mekkim o anlama gelir. Yusuf aleyhisselamın cevabı ne oluyor? Daha önce biliyorsunuz Aziz'in rüyası vardı. O rüyayı açıklamasına bağlı olarak burada diyor ki Yusuf aleyhisselam فَا لَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَف۪يظٌ عَل۪يمًا Yusuf Aleyhisselam, Azize dedi ki, Beni yeryüzünün hazinelerinin üzerinde yetkili kıl. Çünkü ben hafizun alimim. Çünkü ben çok iyi koruyucuyum bana ne emanet edilirse onu çok iyi korurum ve bu konuda çok iyi bilgi sahibiyim ilim sahibiyim biz bu ayetler ilgili bazı çalışmalarımızda demiştik ki ilim ve hıfı sıfatı İslam'da teklifi üstlenmenin Ten, en temel sıfatlarından ikisidir. Tabi emin olmakta, istenen aranan sıfatlardandır. İnni, hafizun, alim, mükellef olacak olan, kendisine Müslümanların mesuliyeti verilecek olan kimselerin, hem ilim sahibi olmaları, hem emanete riayet eden temiz nefis sahipleri, hem de emaneti hıfz edici, koruyucu olan kimseler olmaları gerekir. Bu üç sıfat da peygamberlerin sıfatıdır. Onun için bu sıfatlara sahip olan her kim olursa olsun, ilim ehli olsun veya herhangi bir meslek sanat ehli olsun, o insanlar peygamberlerin varisleridirler. Burada bazı müfessirler, derler ki, efendim nasıl oluyor e, kafir olan bir kimseden velayet faletledi diyor. Yusuf Aleyhisselam diyor ki, beni yeryüzü hazinelerinin üzerinde yetkili kıl. Yani yetiştirilmesi, tanzim edilmesi, bakılması, biçilmesi, muhafaza edilmesinin üzerinde yetkili kıl. Beni insanlar üzerinde yetkili kıl da, onlar üzerinde hüküm edeyim demiyor. Anlaşıldı mı? Olay bu. Allah Azze ve Celle diyor ki, wakezalike ve işte böylece yani bütün Yusuf Aleyhisselam bundanıcık kısasını bize hatırlatarak işte böylece ne yaparız biz ne yaptık mekkena li yusufa fil ardi yetabawu minha hayfe yashao nusibu bi rahmetina men nasha ve la nudiyyu ajra al muhsinin ve kedalik mekkena li yusufa işte böylece biz Yusuf'a temkin verdik. Temkin, insanın yeryüzünde hem akli, hem ilmi, hem bedeni, hem de maddi olarak güç ve otorite sahibi kılınmasıdır. Temkin. İşte Allah-u Teala yeryüzünde Müslümanların galibesi veya üstünlüğünü bazı ayetlerde temkinle ifade eder. اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> اِمَّكَّنْنَاهُمْ Kendilerine yeryüzünde temkin verdiklerimiz ne yaparlar? Namazı ikame edip zekatı verirler. Yusuf Aleyhisselam böyle ne yaptı? Otoriter bir makama Allah getirdi, oturttu. 6-7 yaşında babasından ayrılıyor kuyuya atılıp köle olarak satılıyor ardından sayrada büyüyor 17-18 yaşlarına geliyor ardından tekrar zindana atılıyor aradan bir süre geçiyor öyle değil mi aradan bir süre geçiyor kimi 5 kimi 7 kimi 12 yıl kimi 22 yıl 20 yıl demişlerse de diyelim belli bir süre geçiyor ardından o 14 ve 15 yıl geçiyor öyle mi değil mi o yıllar geçtikten sonra babasına kavuşuyor. Gerçekten e, ibretlerle dolu e, yani acılar ve sevişlerle dolu hüzünlerle dolu bir kısa. يَتَبَوَّعُ مِّنْهَا حَيْثُ يَشَعَ Yeryüzünde dilediği gibi istediği şekilde yer tutar. Ve yer edinir. Dilediği gibi yeryüzünde istediği yere gider, orada kalır ve mekan tutar. Hiç kimse ona müdahale etmez. نُسِيبُ بِرَحْمَتِنَا men شَاءُ İşte böylece biz rahmetimizi dilediğimize ulaştırırız. Rahmetimizi dilediğimize ulaştırırız. İşte Peygamber'e bu şekilde Allah'ın muamele etmesi, rahmeti ulaştırması. Onun için insanların, insanoğlunun zaman zaman yes'e düşmesi, çıkmazlara düşmesinin sebebi nedir? Allah'ın rahmetinden ümit kesmesidir. Rahmetten ümit kesildiği için sanki rahmet bugün buraya yağmadı artık bir daha yağmaz. Tabiri caizse yani. Yağmur misal diyelim. Yağmur bugün buraya yağmasa yarın yağar. Buraya yağmasa bir başka yere yağar. Ama Allah'ın rahmeti mutlaka muhsin olan kullarına ulaşır. وَلَا نُضِيعُ أجر Ve biz asla ihsan sahibi, ihsanla ibadet ve kulluk eden kimselerin ecirlerini zayi etmeyiz. İşte Yusuf Aleyhisselam da Allah'ın bu çetin imtihanından geçiyor. Allah'ın muhsin kullarından olduğu ortaya çıkıyor ve Allah da o muhzin olduğu için onun ecrini zayi etmiyor ona ecrini dünyada veriyor ahirette de veriyor tabii. ve tabi ahiretin ecrini hatırlatmak için de burada ve le ecrü ahireti hayrun lillezine amenu ve kânu yettequn ahiretin ecri ise Takva üzeri oldukları halde iman etmiş olan kimseler için daha hayırlıdır. Bu ayet çevirisinin böyle olmadığını bile bile ben söylüyorum. Bu ayet çevirisi böyle değildir. Ahiret ecri, Allah'tan sakındıkları halde iman etmiş olanlar için daha hayırlı Tabi burada ne oldu? Yusuf aleyhisselam kısasının ilk yarısı tamamlanmış oldu. İmtihan süreci bitti. Artık mükafat, ecir süreci başladı. Ve ecir süreci, Allah hayatının birinci kısmında hep annesini, babasını, kendisini imtihan etmişti. Kardeşini imtihanlardan geçirecek. Şimdi buradan sonra da Yusuf Aleyhisselam'ın hayatının ikinci perdesi, ikinci dönemi başlamış oluyor. Yusuf'un kardeşleri bu 7 yıl Ekim, 7 yıl biriktirme yılından sonra, 14-15. yıldan sonra aradan 15 yıl daha geçiyor ve geliyorlar. Ve جاء Yusufa fedah halu عليه. Niçin geldiklerini falan söylemeye gerek yok zaten Yusuf anlatmış ve olay da gerçekleşmiş. Rüyayı yorumlamış ve o aynı olmuş. Ama biz kıssada Yusuf ekinleri 7 yıl ektirdi, 7 yıl toplattı. İşte bir 15. yıl şöyle yaptırdı, böyle yaptırdı diye görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Eğer Yusuf Aleyhisselam'ın Nebi ve Peygamber olarak yorumladığı rüya zan ve tahmin olsaydı bazı müfessirler böyle sürçül isan etmişler. Allah onlara affetsin. Güya Yusuf zannetmiş çıkabileceğini de hapisten zanna bina bir söz söylediği için de biraz daha kalmış içeride. Şimdi Peygamber için böyle şeyler söylenmez. O Allah'tan bir ilimle hareket ediyor ve belki kaç yıl yatacağını da biliyor ama sabrediyor. Hiç belki de bilmiyor, bilemeyiz ama Allah. Yusuf'un kardeşleri geldiler, ve huzuruna çıktılar. فَعَارَفَهُمْ Ve Yusuf onları tanıdı. وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ Onlar Yusuf'u tanımadıkları halde, Yusuf aleyhisselam onları tanıdı. Tabi neye gelmişler? Kıtlık, buğday, un, arpa veya buna benzer gıda malzemesi almaya gelmişler. Her tarafta kıtlık var. Demek oralarda etkisi altına almış. Çünkü yakın bir bölge, Kenanili ile Mısır arası fazla uzak değil. وَلَمَّا جَهَّذَهُمْ بِجِهَازِهِمْ Yusuf aleyhisselam onların ihtiyaçları olan şeyleri ränkleri yüklerini hazırlatınca hazırlattıktan sonra onları göndermeden dedi ki bana babanızdan olan bir kardeşinizi bi ahin lekum min kum sizin babanızdan olan bir kardeşiniz Doğrudan doğru kardeşiniz demedi, onu bana getirin. Şimdi burada ne yapıyor, e, işaretlerle, e, imalarla konuşmalar başlıyor. Yani dileseydi, doğrudan söyleyebilirdi. Doğrudan söylemedi, ne yaptı? Bu şekilde ikinci bir izah ve ifade yolunu tercih etti. Ela taravne enni u fi'l keyla wa ana mu'zilin Şimdi öyle ilginç ki Türkiye'de çeviri yapanlar ve mealle kendilerini peygamberin makamına koymaya çalışanlar peygamberi bizimle Allah'ın kitabı arasından çıkarmak isteyen Kadriyani ve zındık taifesinden olan kimseler Allah'ın Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'ı nasıl okuduğunu ve nerede durduğunu pek bilmezler. Elhamdülillah ki Allah onları böyle bir cehalet amyanın içerisine gömmüş ve onlar Kur'an'dan nasiklerini almamışlardır. Dikkat edin! 59. ayet-i kerimede diyor ki Yusuf Aleyhisselam onların denklerini ve yüklerini hazırlatınca onlara dedi ki bana o bir kardeşiniz var ya sizin babanızdan olan birkaç defasız burada annesinin ayrı olduğunu da ve böyle bir kardeşlerinin ikinci bir başka da başka anneden olduğunu da Yusuf Aleyhisselam çok ince bir siyasetle. Onlara söylemiş oluyor. Peki burada nokta var mı yok mu? Türkçe. Ha? Ha? Sizin baba bir kardeşinizi bana getirin. Peki ora yani var mı? Yukarıda, yukarıda cin var. Niçin cin var? Heh, Resulullah orada biraz durmuş, onun için okurken. Tabi orada duruyor ve ikinci bir zaman süreci başlıyor. Onlar arasında onlar kendi aralarında konuşuyorlar, bilmiyorum ne yapıyorlar. Zamana göre Resulullah durak yapıyor. Okuyor veya az bekliyor veya geçiyor. Çünkü o arada bir cereyan eden bir kıssa var. Yusuf'un kardeşleri arasında bir kıssa cereyan, konuşmalar cereyan ediyor. O konuşmaların cereyan ettiğine işaret için Resulullah biraz duruyor. Ela görüyorsunuz inni ufül keyle ve ene hayrul cümlesi geliyor. Siz görmüyor musunuz? Ben gerçekten tartıyı yani kile kileyle veriyor böyle, böyle kapla buğday vermeye ölçek. Ben ölçeyi hakkıyla yapan kimseyim ve ben bana misafir olanlara iyilik eden ve onları güzel ağırlayan bir insanım sanki şek ve şüpheleri oluşmuş, getirmek istememişler gibi bir tavır konmuş Yusuf Aleyhisselam'a karşı. Yusuf Aleyhisselam da böyle diyor. Bu da nedir? İnsanın kendi nefsini tezkiye etmesi değildir, bir hakikati söylemesidir. Dolayısıyla insanın her kendisinden bahsettiği yer, illa nefsi i emmaresine veya kendisini övmesine yönelik bir anlatım dememeli. Bu yanlıştır, böyle de değildir. Demek ki zaman ve makama göre gerekiyor. Sonra onları uyarıyor. فَاِنْ لَمْ تَأْتُونِ Bakın dikkat edin ha! Eğer bana onu getirmezseniz... Ne kadar ilginç! Nereden biliyor Mısır'daki bu Aziz, yani Yusuf Aleyhisselam, çünkü Aziz diyorlar ya kardeşleri, <gülüyor> Bu Aziz, nereden biliyor, o Yakub'un çocuklarının bir kardeşi var. Bir bakıma sanki kendisi onları tanıyormuş gibi de bir işaret veriyor. Eğer bana onu getirmezseniz, فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْد۪ي وَلَا Sizin için bundan sonra benim yanımda hiçbir ölçek bile yoktur, bir tek ölçek bile vermem, buğday, arpanı istiyorlarsa mısır falan. Hualler takrabun ve bana da asla yaklaşmamış. Biliyorum gidecekler ve tekrar gelecek. Dediler ki kardeşleri, "Qalu hep bir Dediler ki, "Qalu senu rabdanhu ebahu." Onu getirmek için her türlü üslubu yöntemi hoş davranmayı efendim babasına karşı göstereceğiz ebahu diyor bak bak babamız da demiyorlar onun babası diyorlar dikkat ediniz mi Yusuf aleyhisselam diyor babanızdan olan kardeşiniz onlara diyor ki babasına karşı yani kardeşi kabul etmedikleri için o küçüğü neredeyse sanki hemen hemen öyle onun için diyor babasına karşı biz onu hileler yapacağız işte bir şeyler yaparız Alıp getiririz bakalım, mesela, وَاِنَّا لَفَعِلُونَ Biz bunu işleyeceğiz Yani biz buna söz veriyoruz, biz bunu yapacağız. Dolayısıyla burada sanki tam söz vermemiş gibi olan insanların bir üslubu kullanıyor. Kullanılıyor. وَقَالَ fityanihi. Onlar yola koyuldular veya gitmek üzereler veya gitmeden önce Yusuf Aleyhisselam bunu yapmış olabilir, onlara karşı bir mekr, bir tuzak, bir hile kuruyor. وَقَالَ الْفِتْيَانِهِ emrinde çalışan gençlere dedi ki اَجَعَلُوا بِدَعَتَهُمْ ف۪ي رِحَالِهِمْ Onların paralarını, pullarını, çünkü parayla satılıyor, onların eşyalarını işte burada, burada kıymetli neyse Doğrudan doğru çünkü para denmiyor. Eşya deniliyor. Eşya denilince de muhtemeldir ki onlar para, nakit para da getirmiş olabilirlerdi. Altın, gümüş türünden veya kıymetli altından, gümüşten yapılmış olan eşyalar da getirmiş olabilirlerdi. Öyle mi değil mi? Çünkü bir daha diyor, bir daha eşya demektir. Emtia taşınan mal demektir. Onların kervanlarının denklerine konuluyor. La allahum umulur ki onlar bu eşyanın paranın onlara ait olduğunu bilirler. İdahin kalabu ile ehlihim ehillerine, ailelerine, işte aşiretlerine, kabilelerine döndüklerinde onu tanırlar. Umulur ki onu hemen yani onu tanırdıkken umulur ki onun farkında olurlar olay ki bunun üzerine gene dönerler yani gittikleri zaman bakacaklar ki Allah Allah çuvallarının içerisinde falan denklerin içerisinde ne çıktı paraları çıktı ya diyecekler bunlara bak ya hem bize işte efendim buğday verdiler arpa verdiler üstelik paramızı de paramızı çuvallarımızın içine koymuşlar çünkü aynısı olduğu için şaşırmayacaklar hemen tanıyacaklar kendilerinin olduğunu bilecekler eğer başka türlü olsa diyebilecekler ki hani, ne oldu? Başkasının çuvalından çıktı geldi. Niye Yusuf aleyhisselam ilginçtir? Aynı paraları veya kıymetli eşyaları onların çuvallarının içerisine koydu. Kardeşlerinin yalan söylediğini bildiği için başkasının başkasınınkini koysaydı diyecekler ki hayır bizim çuvallarımızda böyle bir şey çıkmadı. Öyle mi değil mi? Bu sefer Yusuf aleyhisselam genç hizmetçilerinin yanında mahcup olacaktı. Çünkü ileride kardeşleri olup olmadıkları ortaya çıkacak. Zira ileride göreceğiz o tası koydurttu ya tası koydurttu fakat gönderdi yakalattı, getirtti, Bünyamin'i koydu yanında. Öyle mi değil mi? Yani çok ilginç imtihanlar var, var bu surede. Ama burada doğrudan doğru kendilerini ki koydu ki yalan söylemelerinde imkan kalmasın hem o sevinçle geri dönsünler ve kardeşlerini getirsinler tamamen diplomasi siyaset. Fakat lama <feyat> ila abi dikkat edin yukarıda ehlihim diyor kaçinci ayette altmış iki burada bu kelimelere dikkat edeceksiniz çünkü bunlarla ilgili bir şeyler anlatacağız. Onlar ehillerine döndükleri zaman, ehl, aile aşiret demektir. Ehl-i diye. Şimdi bazıları tutturup da biz ehl-i beyti severiz, siz sevmezsiniz, ehl-i sevenler şöyle sevmeyenler böyledir veya sanki bizler sevmiyormuşuz gibi. Ehl-i yani evlerine, ailelerine, aşiretlerine, soy soplarına döndüklerinde. Şimdi Yusuf böyle söylüyor ama Allah da diyor ki onlar babalarına döndüklerinde. İlginç değil mi? Yusuf ehl kelimesini kullanıyor. Allah Azze ve Celle'de ayette diyor ki felemme raca'u döndüklerinde. Ne zaman? Babalarına. Değil mi? Babalarına doğrudan gitmişler. Kalu ya ebene Ey babamız muni'a minnel keylû Buğday almak işte oradan denk almak, ölçekle bir şeyler almak bize yasaklandı. Artık bize verilmeyecek. Ne olursun fe ersil gönder. Bizimle ekhâna kardeşimizi bak. Kullanılan üsluba bak. Onun için hainlerin Yalancıların, iki yüzlülerin üslubu budur. Bir yerde size kardeşim der, bir başka yerde size beyefendi der. Sizin yanınızda beyefendi der, başka yerde sizi başka türlü tanımlar. Burada size kardeşim der, başka yerde falan kimse der. Bunlar da dediler ki, onun babasına söyleyeceğiz. Babamıza söyleyeceğiz demediler. Ama babalarına döndükleri zaman ne diyorlar? Ey babamız! Bakın, riyâ, üslubuna bakın, dikkat edin. Ey babamız! Kardeşimizi bizimle gönder. Nereye? Mısır'a. Ki, nektel ve inna lehu lehâfizun ki, denk alalım orada kile kile hububat alıp tahıl alıp gelelim biz gerçekten onu koruyacağız. Bak yemin de etmiyorlar. Yemin etmiyorlar. Yusuf aleyhisselam diyorlar ki bu inna fa'ilun. Babalarına da diyorlar ki bu inna la hafizun. Yani sürekli cılız arkasında azmin ısrarın olmadığı tür tarzdan konuşmalar. Bugün bizler arasında aynı şey cerrah ettiği anlamıyor muyuz? Hemen azmimiz ve isteğimiz yoksa başlıyoruz kaypak sözler söylemeye. Hemen anı sallanmaya başlıyor. Hemen anlaşılıyor. Biz onu koruyucuyuz. Niye? Yusuf'u göndermişti de başına birçok şey geldi ya babaları göndermek istemeyecek. Kale, dedi ki, Hel âmenukum aleyhi illâ kemâ emintukum alâ ehihimin qabl. Daha önce kardeşini size emanet edip güvendiğim gibi mi tekrar güveneyim de, yani sizde Yusuf'un başına birçok, Bünyamin'in başına birçok şeyler getirir o küçük kardeşleri. Öyle olsun ama, فَاللّٰهُ hayrun حَافِزَا Her şeye rağmen ben Allah'ın etmede en hayırlı hafiz olduğunu, koruyucu olduğunu biliyorum, inanıyorum. Vahve rahimin o merhamet edicilerin en merhametlisidir. Şimdi ta, tabi surenin başında demiştik ki Yusuf aleyhisselamın babası o beni çok güzel onu götürüp de onu kurdun yemiş olmasını yemiş olması beni çok güzel ve siz de ondan gafil olursunuz korkarım diyor. Şimdi dikkat ederseniz burada Yakup Aleyhisselam onu kurt yer demişti. Fakat orada ne dememişti? Allah Hafiz'dir. Allah koruyucudur. Allah korur. Dememişti. Halbuki Allah'ın izni olmadan kesinlikle hiçbir kimseye de bir şey olmaz. Dolayısıyla burada Sanki bir tecrübe söz konusu, diyor ki Allah acıyanların en merhametlisi, acıyanıdır. Bir nevi burada aslında duada bulunuyor. Yani Allah'ı methusena ediyor, değil mi? Allah'ın ilminden gafil olmadığını bu şekilde Yakup aleyhisselam ortaya koyuyor. وَلَمَّا فَتَحُمْ مَتَاعُمْ du bidaatlerini raddet ileri. Şimdi ilginçtir. Hemen gelir gelmez. Kervandaki bütün çuvalları açmıyorlar. Yiyorlar, içiyorlar. Aradan zaman geçiyor. Vakit geçiyor. Tamam mı? Babalarıyla böyle konuşuyorlar. Bir süre sonra gidiyorlar. Çuvalın diğer bir tanesini açarlarken içinden çıkı veriyor, boşalı veriyor. Yusuf Aleyhisselam'a götürüp teslim ettikleri paralar veya kıymetli eşyalar çünkü velemmâ belli bir süreden sonra, meta'larını, eşyalarını açınca yüklerini, ne yaptılar? O eşyalarının, paralarının kendilerine geri iade edilmiş olduğunu gördüler. Dediler ki, ey babamız, gâlu ya ebene, ma neb'gî, daha ne isteriz ki? İşte, hâvihi bida'atuna ruddet ileyna, işte bizim paramız, servetimiz, eşyamız da bize geri çevrilmiş. Yani sen daha ne korkuyorsun? Kardeşimizi bizimle göndermiyorsun. Bak adamlar bir de üstelik bize bunu geri vermişler. Şimdi burada yavaş yavaş ufak ufak e, hidayet e, damlaları, hidayet rüzgarı yaklaşıyor. İfade tarzları değişiyor. Niye? Görün bak. İşte biz bunu üzerine babacığım. Ne yaparız? Ehlimizi aşiretimizi kastederek söylüyor. Onlar için yiyecek, giyecek neyse o ihtiyacı temin ederiz ve kardeşimizi, koruruz bakın ve kardeşimizi yanına koruruz diyorlar. Ve sonra, kervanımıza da yeteri kadar denk vurup gireriz. Artık bu bundan sonra ne olur böylece? Bize kolayca verilecek olan ölçek ölçek hububatlar olur. Yani bundan sonra bize ölçüle, ölçü kolaylıkla gelecek. Tartı, yani tartıdan ölçüden kasıt nedir? O, tahıldır. O artık bundan sonra bize çok kolay verilir. Çünkü birçok işaretler, beşaretler aldılar. Değil mi? Kardeşlerini götürecekler. Paraları geri döndü. Babaları kendilerine biraz da olsa güvendi. Bu üç şeyi de elde ettiler öyle gideriz. Bunlar sonra kolay istediğimizi elde ederiz. Yalnız babalar diyor ki: "Kale len ursilehu ma'kum fette'tuni mu'tika min Allah lakatunni bihi illa an yuhat bikum." Felma etahu mu'tikahum قَالَ اللّٰهُ عَلٰى Şimdi, babası diyor ki ben onu sizin de göndermeyeceğim. Ta ki bana bir yemin verinceye kadar, mevfik yani güvenmem gereken bir şey verinceye kadar siz, bana bir şey vereceksiniz ki ben o şeye güveneceğim, ben o şeye itimat edeceğim, ve ondan dolayı sizin yaptıklarınıza inanacağım. Mutlaka onu bana vermelisiniz. O ahdi, o sözü bana vermelisiniz. Yoksa siz kuşatılırsınız. Artık o Allah'ın azabıyla mıdır? Nasıl bir şeyle kuşatılmaksa onu Allah daha iyi bilir. Babalarına felemme etavuhu mevfikahum. Babalarına ahitlerini, yeminlerini, sözleşmelerini verince... Yakup aleyhisselam dedi, قال الله على ما vekil, dedi ki Allah söylediklerimize vekildir. Kefil demedi, değil mi? Ne dedi? Vekil dedi. Dolayısıyla Allah'a işleri havale ettik, tevkil ettikleri için onların velisi Allah olduğundan ötürü vekil Allah'tır diyorlar. Wallahu قال الله على ما نقول وكيل yani bu sözün şahidi de ne olsun Allah olsun demiş oluyor Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam çocuklarına bir vasiyette bulunuyor. Ve qale ya baniy la tadkhulu min babin vahidin wadkhulu min edebin mutafarrika. Dedi ki ey çocuklarım Bir kapıdan girmeyiniz fakat farklı farklı kapılardan giriniz. Değişik kapılardan giriniz. Ve ma ugni ankum min Allah min şey. Allah'tan bir şey gelecekse size ben bu konuda size hiçbir yarar sağlamam. Yani ben böyle dedim ama Allah'tan da bir şey gelirse ben size hiçbir yarar sağlamam. Peki bugün bazıları diyorlar ki, efendim şeyhler insana zarar ve kar sağlayabilirler. İnsana fayda ve zarar verebilirler. Müslümanın yapacağı şey ancak Müslümana iyi nasihat ve tavsiyede bulunmaktır. Yoksa kesin ilim olmadan, kesin bilgiler ve tecrübe olmadan insanın zanda dayanarak, gayba ilişkin şeyler söylemesi uygun değildir. Ama bir şey zamanında tekerür etmiştir. O tekerür seyri ve kanunları içerisinde aynı şey tekerür ederse aynı şey hudusa gelir demesi ilimdir. O ayrı bir meseledir. İn el hükm illallah tevekkaleyh tevekkeltu ve alayhi felyetevakkalil mutevakkilun hüküm ancak Allah'ındır. Yani o esnada başınıza bir şey gelecek veya gelmeyecekse. Bu konuda hüküm Allah'ındır. Ama adam ne diyor? Benim şeyhim rüyalara tasarruf eder diyor. Koskoca Yakup aleyhisselam gibi bir, pe bir peygamber diyor ki, hüküm Allah'ındır. Ben size bu tavsiyede bulunuyorum ama yaratacak, yaratmayacak, vaal edecek ve etmeyecek olan kimdir? Allah'tır. İnil hukmu illa billah. Hüküm de ona kalmıştır. Benim içimden geçen şeyleri Allah. Dilemişse yapar onları, dilemediyse benim içimde ne kadar geçmiş olursa olsun onlar olmaz. Ona tevekkül ettim, yani ona sığındım, ona güvendim ve tüm tevekkül eden kimseler de o şekilde Allah'a tevekkül etsinler. Bazen insan bir şeyin mutlaka belki vuku bulacağını bilse bile Allah'a tevekkülüne rağmen o şey yapmalı. Yani bir şey aleyhimizde gibi gözükebilir, zararımıza gibi gözükebilir. Fakat eğer mutlaka da yapılması gerekiyorsa, Allah'a tevekkül edip onun yapılması gerekir. Tabi gidiyorlar Mısır'a kardeşler, yanlarda küçük kardeşleri. Wa lamma dhaqalum inhayfa emaruhum abuhum, ma kana yugni anhum min Allahi min şey. İllâ haceten fî nefsî Ya'kûbe hâdâha. Ve <gülüyor> innehû lezû ilmin lîmâ allemnâhû velâkinnekferen nâsi le'ye'lemûn. Babalarının dedikleri şekilde girince, nereye? Mısır'a girdiklerinde, bu onlara Allah'ın katında gelecek olan bir şeyden ötürü hiçbir yarar sağlamamıştı. Sağlamayacaktı. Ancak bu Yakub'un nefsinde olan bir hacet vardı da o haceti gidermek için Yakup'un söylemiş olmasından ötürüydi. Ve Yakup gerçekten kendisine öğrettiğimizden ötürü, kendisine ilim vermiş olmamızdan ötürü bir ilim sahibidir. Gerçekten yani Allah'ın ona tevdi ettiği bir ilmin sahibidir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Neyi bilmezler? Peygamberlere böyle ilimler verildiğini ve Allah katında kendilerine haberler verildiğini, gönderildiğini insanların çoğu bilmezler. İnşallah gelecek dersimizde hem burada bazı kavramları açıklamak hem de geri kalan dersimizi tamamlamak için inşallah burada dersimize son verelim. Zira burada bazı özel kavramlar var. Bu özel kavramları burada şu anda izah etmem için Yeterli zamanımız yok. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.